sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve aleyküm. Biliyorsunuz selamın insan üzerinde çok büyük etkisi var. Geçen sohbette de gördük. Allah'ın selamı, güvenliği, eserliği hepimiz üzerinde ve selam da iman edenlerin müminleri nedir? Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi hakkıdır. Evet. Bugün tavramlar dersinde sizlere tahrifle alakalı bir sohbet yapmaya çalışacağım inşallah. Allah bizlere anlatma hepimize de güzel bir anlayış versin kardeşler. Kavramlar biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin kitabında Resulü'nün sünnetinde hassasiyetle üzerinde durduğu kelimelerdir. Biz de dinimizi öğrenebilmek için <gülüyor> muhakkak bu kavramları çok çok iyi öğrenmeli ve bunları hayatımıza ne yapmalıyız? Geçirmeliyiz. Çünkü bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıyla bolca oturduğu, çokça ashabının olduğu bir ortamda üstünde yolculuk alameti bulunmayan bir adam geliyor. Yani cibrini kast ediyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bazı sorular soruyor. Hatırladınız mı? İslam, iman, ihsan. Bunlar nedir? Bunlar hep kavram dediğimiz kelimelerdir kardeşler. O ana kadar Allah Resulü Aleyhisselatü asabına ashabına ne yapmıştı? Bir şeyler öğretmişti. İşte o öğrettikleri kelime, bilgilerin hangi kelimelerin kategorisinde toplandığını oradaki Cibril hadisiyle ne yapıyoruz? Anlamaya çalışıyoruz. Ve hatta orada İslam alenilik gösterilen, görülen, imansa neydi? Kalbi olan meselelerdi. İhsan'da hepsinin koruyucusu mesabesinde. İşte bu kelimeleri öğrendiğimizde bize çok çok fayda verdiği gibi günlük yaşantımızda da yaşantımızı ne yapar? Kolaylaştırır. Bir hedefimizin, bir gayemizin olduğunu gösterir. Bugünkü kelimemiz tahrif kelimesi. Tahrif kelimesi harefe kelimesinden geliyor. Sevirme, değiştirme manasına gelir. Bir şeyi uzatma, ses kal kalemi uzatma, açma, sivritme, harf harf yapma gibi manalara da gelir. Veyahut, şekilden şekile sokma. Yani düşünün, şu düz olduğunu düşünün, şöyle kıvırıp başka bir hale almasını. Veyahut da, o benzemeden başka bir şekilde benzemeyen, buna benzemeyen bir hale sokma gibi. Veyahut, bir harfi değiştirme veyahut manayı bozma gibi birçok manalara gelir ki tahrif kelimesi İslam ıslahında çok çok önemli bir kelimedir. Daha çok tahrif dediğimizde kardeşlerim ilahi kitaplar üzerinde herhangi bir kelimenin bile bile değiştirilmesi için kullanılmıştır. Tahrif edene de muharrif Tahdid eden denir. Tahrif edilen şeye de muharref denir. Evet. Bu aynı zamanda Kur'an'ı bir terimdir. Ve çok çok dikkatli dinlenmesi ve öğrenilmesi gereken ve hatta bol bol not tutulması gereken bir mesele tutmak isterim. Neden? Çünkü geçmiş ümmetlere Allah Resulü ve vesselam karışı karışına, arşına arşına tıp atıp uyacaksınız diyor. Değil mi? 73-40 Onlara bakıyorsunuz ehli kitaba biraz sonra gelecek meselelerde Yahudiler de, Hristiyanlar da kitaplarını ne yapmışlar? Tahlif etmişler. Hem kendileri kafir olmuşlar hem de gelen neslin ne yapmışlar? Kafir olmasına sebep olmuşlar. Bakın bugün Yahudilerin, Hristiyanların ellerinde Tevrat ve İncil yok mu? var. Hepsinin kitabı ellerinde ve halanda ne yapıyorlar? Okuyorlar. Belki bir Müslüman cumaya gitmez sadık olmaz ama onlar haftalık havralarında, kiliselerinde sürekli toplanırlar. İncil'i ve Tevrat'ı ne yaparlar? Okurlar. Ama buna rağmen hak yolu bulabiliyorlar mı kardeşlerim? Bu bulunmamasının sebebi o insanların kitaplarını ne yapmaları? Tahrif etmeleridir. Ve tarısı karısına, arşına arşına uyacaksınız diyor. Bu ümmette de tahrif ne yapmıştır? Vuku bulmuştur. <gülüyor> e, Kur'an'ın tahrif konusundaki ayetlerinde bu olay nasıl geçtiği teker teker açıklanmaktadır. Kelimelerle esas edilen manayı öteye beriye çekme, ayetlere yersiz manalar verip anlamsız tevhirlerde bulunma, kısaca kendi davalarının aksini denirten kelime ve ayetlerinin manalarını değiştirme. Ayrıca ayetlerin bizzat metinlerinde de değişiklik yapmak suretiyle kitap tahrif edilmiştir. Ama Allah Azze ve Celle'nin Hicr Suresinin 9. ayetinde de dediği gibi bu zikri biz indirdik, biz koruyacağız. Ama buna rağmen kardeşlerim aynı hadise kitabın lafız veya metninde değişiklik yapmanın dışında belli ölçülerde İslam ümmetinde de ne yapmış bu tahrifat devam etmiş. Mesela bakın bugün hangi meali alırsanız alın Salat Focit'in mealinin dışında hangi hadis kitabını alırsanız alın bizim tercüme ettiğimiz bu dışında nefsini kudret elinde tutan Allah'a and olsun az meselesinde Allah arşa istila etmiştir birçok tevhirleri ne yaparsınız görürsünüz halbuki bu tevhirler insan İslam'dan ne yapar çıkarır Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu manayı sırf kendi nefisleri doğrultusunda ne yapmışlardır Allah'ın eli olamaz Haşa. ne demişlerdir Buradaki olsa olsa nedir? Kudrettir. Nefsini kudret elinde demişlerdir. Veyahut Allah Azze ve Celle arsa istiva etti. Yok bu olmaz. Burada olsa olsa bu istila. Sorayım şimdi şu benimse ben gelip buraya oturmuşsam ben buraya istila etmiş olurum? Mülkün sahibi kendi yerine istila etmiş olur mu kardeşler? Yani manayı bile tahrif ettiklerinde nereye gittiğini dahi düşünememişlerdir. Yani geçmiş ümmette olan tahrif aynen bizde de ne yapmıştır? Vuku bulmuştur. İslam dinine göre birkaç çeşit tahrif vardır kardeşler. Birincisi bir kelimenin bazı harflerini yanlış telaffuz ederek ona başka bir mana verme. İki bir hadis veya ayete tefsir yoluyla değişik mana verme, üç metinler arasında bile bile değişiklik yaparak Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde mevcut olmayan bir kelime kelimeyi metinlere eklemek suretiyle varmış gibi göstermek. Şuraya bir ayet okuyayım mı? Sohbetin son kısmında ama biraz sohbete adepte olasınız diye okuyayım. Onlara aralarındaki anlaşmazlıkları halletmelerini söyle. Hepsiyle ayrı ayrı toplantı tertip et. Sonra Demirel, Erbakan, Tülteş ve Fevzoğlu kullarımızdan toplan. Bugün öğleden sonra Sanayi Bakanlığına git. Sanayi'nin sağ tarafına otur. Falan falan falan. Bayetler kimin biliyor musunuz? İskender Avana şey Evrene Soğulu mu diye birisi var. Onun Kur'an'ından ilgiler bunlar. Evet. Yani metinler arasında bile bile değişiklik yaparak kitapta olmayanı varmış gibi ekleyen insanlar da çıkmışlardır. Veyahut Şialar Fatıma'ya e, Cibril o kadar geldi gitti ki 17.000 ayet getirdi. Yani vahiy. Halbuki sizin Kur'an'ınızdan bir ayet yok derler. Demek ki toplan, Kur'an'ı da reddeden topluluklarda ne yapmış? Çıkmışlar. Bunlar hep tahriftir kardeşler. Veya yine Şiaların tahrif ettiği ayetlerden bir tanesi Nisa 59'dur. Allah'a itaat edin. Resul'a itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de buradaki ayeti sizden olan emir sahiplerine de derken masum olan imama demişlerdir. Veyahut Ahzab suresinin 33. ayetinde temiz olan o ehli diyerek oraya ayetler, kelimeler sokmuşlardır. Veyahut Abese suresinde bu surenin bu Kur'an'da olmaması gerekir. Buraya sonradan tahrip edip sokulmuştur. Çünkü peygamberler hata etmez masumdur gibi birçok cümleleri ne yapmışlardır? atmışlardır. Evet demek ki tahrif çok tehlikeli bir meseleymiş ve insanların ilim ehlinin yapmış olduğu bu tahrifin yüzünden yani hoca denilen insanların ona uyan insanların da dinden çıkmasına ne yapıyormuş sebep oluyormuş. Dini bir metnin aslını bozma ve değiştirme anlamına gelen tahrif <gülüyor> e, genellikle Tevrat ve İncil'in geçirdiği değişiklikler ve aslının bozulmasını ifade için kullanılmıştır. Yapılan araştırmalara baktığımızda kardeşlerim, Tevrat'ta Allah'ın kelamı olarak kabul edilebilecek az sayıda ibare ve bölümün bulunduğu ortaya çıkmıştır. İlahi metin olma niteliğindeki bu az sayıda ibare ve bölüme de saham ve kahin veya Yahudi müseccirleri tarafından söz hikaye, var ve telginler ilave edilmiştir. Bu bakımdan ilavelerin ayırtlanarak asli metnin ortaya çıkarılması oldukça zordur. Bugün halk arasında İslam deyince aklınıza ne geliyor kardeşler? Kadir Geylani bir meclise bakmış. Orada zikir yapmış. Sarhoşun birisi gelmiş. Camdan onları seyretmiş. Sonra o adam ölmüş. E, tam ölüm meleği götürürken Abdülkadir Geylani gelmiş. Kılıcıyla onun kafasını koparmış. Bu benim zikrimi gördü. Bu cehenneme gidemez bu kafa demiş. Zebanlerine demiş. Ama bu hiçbir iyilik yapmadı. Allah Azze ve Celle ben ona hepsini bağışladım demiş. Bize anlatılanlar neler? Hep bunlar bakın. Aynen Yahudilerde nasıl böyle e, efsaneler varsa bizlerde de öyle. Ne yapmış? Cennetin bekçisi yılanmış. O daha önce neymiş? Ayakta durur ve kanatları varmış. Onu uçarmış. İblis onu ne yapmış? Kandırmış, burnundan girmiş, esnetmiş. Sonra o şimdi yerde sürünmüş ve insanlara musallat olan olmuş. Ve bunun gibi birçok hikayeleri ne yapmışsınızdır? Duymuşsunuzdur. Veya İbrahim'in koçu meselesini biliyor musunuz? Nasıl diyorlardı hani bir e, Allahu Ekber Allahu Ekber, La ilaha illallah Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve ilahil ham. Bu sözün nasıl geldiğini anlatırlar efsan olarak. İbrahim Aleyhisselam koçu görünce Allahu Ekber Allahu Ekber demiş. Koçla gelen Cibril, La ilahe illallah vallahu ekber demiş. Koçun kendi yerine geldiğini gören İsmail de böyle demiş. Yani hiçbir noktayı bırakmadan e, tahrifle insanlar efsaneyle bu noktaları ne yapmışlar? Doldurma yoluna gitmişler. Halbuki insanlar Kur'an ve sünnete gitseler bunlarla mı uğraşırlar mı kardeşler? Tevhidi öğrenirler, hayatlarına tevhidi geçirirler. Hiçbir müşkülakta ne yapmaz? olmaz. Ve Tevrat'a baktığımızda Musa İsrail İsrailoğullarından verdiği talimatlara uymalarını, Allah'ın emir ve yasaklarını gelecek nesillere öğretmelerini evde olsun, yolda olsun, her oturuş kalkışta bunlardan söz etmelerini ve Tevrat'a iyi sahip olmalarını emretmiş ve onlardan da söz almıştı. Fakat onlar ne yaptılar? Musa'nın samimi nasihatını ciddiye almadıkları gibi Tevrat'ı muhafaza ve nesilden nesile intikal ettirmek görevini de yerine getirmediler. İsrail oğulları ta başından beri Allah kelamı olan Tevrat'a daima ilgisiz kaldılar. O kadar ki Musa'dan 700 yıl sonra Kudüs'teki Süleyman mabetinin baş rahibiyle Dönemin hükümdarı kendilerine Allah tarafından Tevrat adında bir kitabın verildiğinden neredeyse haberleri bile yoktu kardeşler. Yani Tevrat'ın nesilden nesile sağlam bir şekilde intikalı konusunda Yahudi din adamlarının en büyük suçu bu ilahi kitabı okuma keyfiyetini kendi tekellerine almış olmalarıdır. Bugün bizde nasıl bu? 13-14 tane kayıda koymuşlardır. Siz bu Kur'an'a yaklaşamazsınız. Siz bunu ne yapmazsınız? Anlayamazsınız. Öyle ölçüler koymuşlardır ki hala aslımızda bile Kur'an'a yaklaşmak adeta birilerinin tekelindedir kardeşler. Birileri de öyle aşırı gitmişlerdir ki bunu her okuyan anlar diyen, mealci tayfası çıkmış, karşı Allah Resulü aleyhissalatu vesselama dahi Postacı memuru veya bir televizyonun anteni mesabesinde kelimeleri bile ne yapmışlardır, yapıştırabilmişlerdir. Ve bunun en büyük önderi e, Allah canını aldı. Biz bu tahrin Türkiye'deki kurucularından o e, Erzimet Özkan dediğimiz bir alçak vardı. En büyük peygamber düşmanlığını Türkiye'de yayanlardan biri sordu. Ve hocası da Hikmet Reivel'i bir. Sonra. Hikmet iki talebesi daha çok yıkım yapmıştır. Şu anda birisi buyruğunu gösterip Hollanda'ya kaçtı. Ramazan Yılmaz diye birisi. Birisi de hala Ankara'da faaliyet gösteriyor. şeyh Duman diye birisi. Bu alçak insanlar hala bu tahrifatta ne yaparlar? Devam ederler. Allah onların içerisinde Müslümanları korusun. Demek ki Müslümanlar Kur'an'dan bir haber yaşadı mı aynen bakın Yahudiler Tevrat'tan uzak kaldıklarında halka ne yapmış? Yahudilerin arasında Bidat, cehalete dayanan uygulamalar çıktı. Ve din alimleri bir yandan Bidat ve cehaletle mücadeleye girişti, bir yandan da bozuk inanç ve uygulamalara karşı Tevrat'tan kanıt bulmaya çalıştılar. Tevrat'tan kesin cevap bulamadıkları hususlarda bizzat kendileri Tevrat'a ekleme yaptılar. Bugün bizde de aynısı değil mi kardeşler? Bakın Allah Azze ve Celle'yi benzetmedikleri bir şey kaldı mı Allah aşkına? Benim ahlakım bile müsaade etmiyor benzettiği noktaları size aktarmaya. Ve bunları savunmaya kalkan insanlara bakıyorsunuz. Kimi Kur'an bana yeter diyerek tamamen onlar üzerine gidip peygamberin sözlerini tamamen iptale gitmişler. Kimi ise ya insanlar günah istemektense işte şöyle şöyle istesinler deyip hadisler uydurma yollarına gitmişlerdir. Birilerinin uydurmuş olduğu hadislere binaen biriler de hadisleri toptan ne yapmışlardır? İptale kadar gitmişlerdir. Demek ki geçmiş ümmette vuku olan e, tahrifler aynısı daha misliyle bize ne yapmış? Silayet etmiştir. Evet. Ve ee, Tevrat öyle hale gelmiştir ki bugün sonuçta ilave ve çıkarmalar sonucunda bugün Tevrat tanınamaz haldedir kardeşler. Aynı tür bir tahrif hadisesine diğer ilahi kitap olan İncil'de de rastlıyoruz. Hristiyan rahipleri kendi yorum ve hayal mahsulü düşüncelerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmişler ve din anlayışlarını Allah'ın kelamı olan İncil'e ekleyerek bu ilahi kitabı adeta anlaşılamayacak hale getirmişlerdir. Ve Allah Azze ve Celle Tevbe Suresinin e, tamam galiba. Tevbe Suresinin 34. ayet-i kerimesinde Ey iman edenler biliniz ki hahamlardan ve rahitlerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah yolundan engellenlerdir Evet bugün e, Hristiyan kilise dediğimizde aklınıza ne geliyor Papaz bir yere oturuyor öbürü geliyor günahını ikrar ediyor faında bir miktar para mal bağışlıyor ve cennet ne yapıyor onun u onu veriyor bugün bir tane Sadıyaman menzi e gidiyor. Şeyh'in eteğini öpüyor, sakıf karını öpüyor, ör, öpüyor ve orada tevbe diyor, cennet onun oluyor. Aynı uygulama. Orada bir papa ölüyor, kiliseye gömüyorlar, aziz diyorlar ve ona tapıyorlar, ondan bir şey istiyorlar. Bugün bizden bir tane söylüyor, hemen bir türbe yapıyorlar, geliyorlar, ondan istiyorlar. Yani tahrif hem orada hem de bizde miskilen, hem de daha miskilen ne yapıyor? gündeme geliyor. Ve dikkat edin bu ayet-i kerimedeki meseleye. Fahamlar ve rahipler insanlardan haksız yere ne yapıyorlar? Mallarını alıyorlar. Yani mukaddes kitaptaki ayetleri sırf dünya menfaati karşılığı ne yapıyorlarmış? Değiştiriyorlar veya hükmünü kendine göre ne yapıyorlar? Yorumluyorlar. Mesela ben Mehmet Zahid Kotun'un hemen hemen bütün kitaplarını okumuşumdur. İstiyordunuz mu bu işini? Bu insanın zekatta, oruçta, akidede birçok kitapları var. Hani Geçmişte daha önceleri bekarken, yani çocukken diye hep biz bu kitaplarla büyüdük. Yani alim zanneder ve dinimizi öğrenirdik. Bakın oradaki ifadelerden bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin şemada olduğunu anlatan bir ayetin tefsirinde aynen şöyle diyor. Kim Allah semadadır der konuşluktur diyor. Kim Allah göktedir derse o kafir olur. Diyor. Şimdi tahrifatın ne olduğunu anladınız mı kardeşler? Allah'ın indirmiş olduğu kendi isim ve sıfatlarıyla alakalı bildirmiş olduğu, bize öğrettiği bir meseleyi kendini onu şerfeden eden yani güya kendine vahiy geldiğini zanneden bir insan istediği gibi ne yapabiliyor? Değiştirebiliyor. Ve bugün onun bir müridinin yanına gidin. Allah nerede diye sorsanız, nereden arsanız orada der. Allah yerden, mekandan münezzehtir. Kim Allah'a yer, mekan, isnat ederse o kafirdir, müşküttir değil mi? Peki Allah kitabında kendisine Allah semadadır göktekiniz sizi azap etmeyeceğinden emin misiniz deyince ne oluyor kardeşler? İşte nasıl Yahudi e, alimleri Hristiyan alimleri dinlerini tahrif etmişler dünya menfaati karşılığında değiştirmişlerse aynısı bizim Muhammed ümmetinde de olmuştur. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ismiyle getirdiği ile alakalı Tevrat ve İncil'de ne varsa tahrik etmişlerdir kardeşler. Ve Kitab-ı Mukaddes'te İsa'dan sonra Muhammed'in geleceğini müjdeleyen ayetlerde yok edilmeye çalışmıştır. Tevrat'ın dini hükümler üzerinde de tahrifat yapılmış. Bilindiği gibi Hayberli Yahudiler zinayı kendi aralarında ne yapmışlar? Önce zenginler yaparlarsa bir katıra ters bindirip insanların arasında ne yapmış? teşir etmişler. Fakirler yapınca ne yapmışlar? Rejim etmişler. Daha sonra buna da güç yetiştiremeyip onu da silerek rejim ne yapmışlar? Dünyalık bir menfaat farsılığı Allah'ın indirmiş olduğu hükmü değiştirmişlerdir. Bu en basit bildiğimiz meselelerden bir tanesi. Evet. Yahudiler bunu çok açık bir şekilde ne yapmışlardı? yapmışlar ve tahrip etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de ehli kitabın kitaplarını tahrif Allah'ın bizlere göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim Yahudi ve Hristiyanların birçok yanlış ve sapıklıklarından söz eder kardeşlerim. Mesela Uzeyr Aleyhisselam'ı çok okudunuz mu? Onu ne atmışlardır? İlah edilmişlerdir. Halbuki Bakara Suresinde Uzayr Aleyhisselam merkebiyle bir yere giderken orada birçok insanın topluca ne yapıyor? Öldürülmüş olduğunu görüyor. Ya Rabbi bunları nasıl dirilteceğim? Yani hepsi toplu toplu, şurada ölmüş, şurada ölmüş. Allah Azze ve Celle Uzayr ne yapıyor? Yüz sene öldürdük diyor, uyuttuk. Sonra onu tekrar diriltiyor ve merkebine bak diyor. Merkebinin diyor kemiklerini dizdik ona et giydirdik de anırmaya başladı. Ve tamamı yani yanındaki azığı da hiç ne yapmıyor? Bozulmuyor. Ve Uzehir Aleyhisselam kavminin yanına geldiğinde kavmi ne yapıyor Uzehir Aleyhisselam'a? İşte Allah'ın oğlu diyor haşa onun yanına gitti 100 sene eğlendi sonra tekrar yanımıza geldik diyor. Veyahut, İsa Aleyhisselam'ı Hristiyanlar ne yapmıştır? İlah edilmişlerdir. Halbuki e, İsa Aleyhisselam'ın babasız yaratılmasındaki hikmeti biliyor musunuz kardeşler? Mesela Kehf suresinde mağaraya sığınan insanların verdiği mesaj neydi? Hiç Kur'an'ı şöyle bütünlüğüyle düşünmüyor musunuz? İnsanlık öyle bir çığra gelmişti ki öldükten sonra bilinmeyi ne yapıyorlardı? İnkar ediyorlardı artık. Kehs suresinde bakın bir insan demek ki 3 sene bile bir mağarada yemeden içmeden ne yapabilir? Yaşayabilirmiş bir iftardır bu bakın. Ve daha sonra da Allah Azze ve Celle babası da bir çocuk yaratabileceğini insanlara ne yapıyor? Gösteriyor. Ve onları bir ikaz ediyor. Fakat maalesef Hristiyanlar ne yapmışlardır? Onu da tahrif etmişler ve İsa'yı e, üçlü şeye getirmişler. Kutsal ruh baba ve çocuk diye haşa. Peki bugün kimler vardır bunların yerine? Şehitler var. Allah'ın cemalini görmeyen şehitlik ne yapamaz? İddia edemez. Onlar her bakışta Allah'a ne yapıyorlar haşa? Görüyorlar. Ondan ve öyle bir şeyler uydurmuşlar ki kutup, üçler, beşler, kırklar Allah onlara danışmadan hiç kimseye bir şey haşa vermezmiş kötülüğüm, yatalak birisini bunların yanına götür türbelerine bir de bakarsın, boşarak çıkıp geldiklerini görürsün tipimde insanların arasında ne yapıyorlar bir şeyler yayabiliyorlar. Evet. kuran kelime baktığımızda Hristiyan ve Yahudilerin kitaplarını tahrif ettikleri yer yer kendi elleriyle yazdıkları açık açık ne yapıyor Belirtiliyor. Bu tahrif çeşidi olarak evli kitap Allah'ın indirdiği kitaptan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vasfını dünyevi menfaatlerinden dolayı gizlemişlerdir. Yahudilere baktığımızda kardeşlerim öyle oldu ki artık Allah'ın kutsal kitabı olan Tevrat din adamları ve hahamlar elinde bir taşla bir oyuncak oldu. Bu kimseler Allah'ın kitabını kendi heva ve istekleri, kendi felsefe ve sapık inançları doğrultusunda İstediği gibi nefs ettiler. ederken mensup ayetler yerine kendi sözlerini yerleştirerek tahrifi pekiştirdiler. Bunun din adamları menfaatleri istikametinde her türlü batıl tefsir ve tevil hakkına sahip oldular. Ve her çeşit ekleme ve çıkarmalar ki ona kendilerini yetkili gördüler ve bütün bunlarda yetmiyormuş gibi bunlar Allah katındadır diyerek. Tahriflerini tescillendirdiler. Günümüze gelelim. Hiç mesleği okudunuz mu? Veya Futuat-ı Mekke'yi, fusus Hikemi, Veyahut Risale-i Nur Nur'u, biraz daha güncelliştirelim. Okudunuz mu kardeşler? Onların hepsine bakın kardeşler. Mesela Risale-i Nur'a. Yanlış hatırlamıyorsam, ya asa Musa'da ya da Şikke-i Taşkiki kaybı Bu bana yazdırtıldı. Halbuki ben bunu yazmaya ehil değilim. Ali'yi Ali keşven gördüm ve dört sefer bana uğradı. Bunlar Nur'dan damlalar dedi. Ben bunları yazdım ve Kur'an'dan otuz ya da otuz tane ayette buna ne yapar? İşaret eder. Halbuki ben bunu yazmaya ehil değilim der. Ne şimdi rişale Nur'dan? Allah kelamı mıymış? öyle çıkıyor. Çünkü bunları ben yazmaya ehil değilim, değilim diyor. Gelin Mevlana'ya. bu diyor alemlerin Rabb'ındandır diyor. Batın ne önünden, ne arkasından, ne sağından, ne solundan buna ne yapamaz, yaklaşamaz diyor. Hiç kapağını açmaya gerek yok. İçi her türlü iğrenç sözlerle dolu. Allah da nasıl böyle şey gelir arkadaşlar? Veya Kusülikeme gidin veya Tuhatül Mekkiye gibi o da aynı şekilde. Ben uykuyla uyanık halde Allah Resulü'nü gördüm. Bana bu kitabı verdi. Bu Allah'tan gelen hükmetlerdir. İnsanlara anlat dedi diyor. ve işte dört imamı gördüm. Dört imamdan kasıt da İmam Rabbani Şahin Aksı bendi. Mevlana Celaleddin Rumi birisi de miydi? i̇bn Bunları gördüm. İşte şöyle şöyle şöyle oldu. Bütün bu kitaplarda da aynı tescili ne yaparsınız? Görürsünüz. Şimdi Risale-i Nur okuyan bir Müslümana, gel kardeşim Allah'ın kitabı, Resulah'ın sünnetini oku dediğinde de ne okuyorum ki? Bu Kur'an'ı zaten tescili der. Evet. Doğru mu? Evet. Bu Kur'an'ı zaten açıklayıcı der. Bu alemlere hikmet gelir der. Bak zamanın dedisidir bu insan. Kur'an'ı en güzel açıklayan bu der. Veyahut öbürüne gidin tasavvufa onlar da ne der? Siz anlamazsınız. Bunun zahiri manası böyledir ama batini şöyle şöyle manaları vardır ve bir sürü sözler koyarlar. Mümin kafir olmadıkça, annesiyle zina etmedikçe, din kardeşinin kellesini kesmedikçe mümini kamil olamaz. Küfrettim Allah'ın dinine ki küfrü vaciptir diye İmam Rabbani yaz yazar. Sonra bunun teviline başlar. Ha zahiren bu böyle de siz böyle anlamayın diye. Aynen Yahudilerin Tevrat'ı tahrif ettikleri gibi bunlar da ne yapmışlardır? Allah'ın kitabını ve onun getirdiği hükümleri tahrife çalışmışlardır. Yani Allah Azze ve Celle ey iman edenler bilinmiş ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve insanlar ondan o yoldan engellerler. Aynı şey olmuş. Bugün bakın. Hangi tarikat şehine giderseniz gidin, inan pabuçlar bile öyle yaşamıyor kardeşler. Hanımları bir iğne iplikten bir köpük dikmekten habersizdir. Altlarında asrın son model arabaları, teçhizatları neyse onlar var. Soruyorum bunların bir fabrikası mı var Allah aşkına? Yani bir altın mı bulmuşlar? Veya geçmişten bir miras mı kalmış? Yok, sadece İnsanların mallarını haksız yere Allah'ın ayetlerini tahrif ederek ne yapıyorlar? Yiyorlar. Allah onların şeylerinden bizleri uzaklaşsın. Ha, zehir zıkkım olsun neyse yisinler ama insanların duygularıyla da oynayarak Müslümanlıklarını ne yapıyorlar? Yediliyorlar. Düşünün, uzehir Allah'ın oğlu demekle kutup demek arasında ne fark var kardeşler? Üçler, beşler, yediler demekle vallahi santim farklı. Yani Allah ona danışmadan sana ne çocuk verir, ne mal verir, ne bir şey verir. Her şey onların elindedir. Onlar uçarlar, kaçarlar. Sen yetiş ya Rabbim demeyeceksin. Yetiş ya Pirim. O sana hemen yetişir. Senin sıkıntılarını giderir tipinde. Hep bunlar empoze edilmiş ve bunlar da insanı dinden ne yapıyor? Çıkarıyor. Ve bunlar tamamen istira, e, efsane ve hikaye türlü insanlara anlatılır. Ama maalesef adama getirirsin dersin ki Allah Resulü şöyle diyor, bu böyle nakledilmiş. Zamana kadar nasıl gelmiş Kim tercüme etmiş? Kim toplanmış? Hakikaten peygamberin sözünü hılık yaran insanlar bir tane yalan bir efsane gelir, ona hiç aynı uçlukla ne yapmazlar? Yaklaşmazlar. Neden bilir misiniz kardeşler? He? Hiç düşündünüz mü? Ayeti, hadisi sorgulayan insanların hiç efsaneyi, halktan gelen hikayeyi sorgulamadığını görürsünüz. Neden biliyor musunuz? He? O şeytani de ondan. Ondan şeytan niye uğraşsın ki? Zaten onu empoze etmeye çalışıyor. Şüpheyi vahye doğru atıyor ki senin kafanı burada karıştıracak Orada karıştırmak için bir şey yok ki. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşler. İsrailoğullarının peygamberlerine Allah tarafından indirilen Tevrat'ı Kur'an'ı tasdik ederler. Tevrat'ı bir nur ve öğüt hidayet kaynağı bir hidayet ve rahmet olarak basitlandırır. Buna karşılık Kur'an Tevrat'ın tarif edildiğini de haber verir. Onlar kitabı elleriyle yazıp Allah katındadır diye yalan söylemişlerdir. Aynı bizim e, Allah kendisine lanet etsin o İskender Avanak oğlunuz muydu, İskender oğlunun yazmış olduğu aynı Kur'an ayetleri diye e, Tevrat'a da hahamlar nasıl sokmuşsa günümüzdeki insanlar da böyle ne yapmış sokmaya çalışmışlardır. Evet tevratta istira Sadece Allah'a değildir kardeşler. Sadece Allah'a uğur ismat etmeyle kalmamıştır. Birçok şeyde tarif etmişlerdir. Bakın onlardan size bazı ifadeler söyleyeyim. Mesela Allah'ın yiyip bitiren bir ateş olduğunu ifade ederler tevratta. Ve Allah'a yorgunluk ismat ederler. İşte 6 gün çalıştı 7. günü yoruldu istirahat etti derler. Yine Allah'ın haşa Yakup'la güreşip onu yendiği gibi komik hikayeler uydururlar. Bugünkü Tevrat'ta bunları bulursunuz. Bu kadardan da kalmaz. Peygamberlere de birçok iftiralar atarlar. Tevrat'ta Adem Allah'ın dilinden ilahlaşmış biri gibi tanıtırlar. Ve hem de Allah'a hem Adem'e iftira ederler. İşte Adem iyiyi ve kötüyü bilmekte bilden birisi gibi oldu derler. Nuh'a İçki içilen kızlarının onunla zina ettiklerini ve öz kızlarının bir peygamberden hamile kaldığını söylerler. Ve bugün e, Yahudiler arasında kendi öz anneleriyle hatta öz kız kardeşleriyle cinsi münasebet yapmaları helaldir, haram değildir. Sıkçı uydurdukları ayetlerimizin içinde. Yine peygamberlere yapılan bir başka çirkin ismat da torunu Kenan tarafından sarhoşken tecavüze uğradıydır. Bu kadar alçaklardır. İbrahim Aleyhisselam da Tevrat'ta iftiralardan nasibini almış ve bu peygambere de hanımlı sarayı kendi eliyle firavuna peşkeş çeken biri olarak göstermişlerdir. Bu kadar alçak insanlardır. Ee, belki yaşamış olduğumuz şu ortamda Musa Aleyhisselam alakalı filmler var. Ee, hiç seyrettiniz mi? on emir, Musa aleyhisselam diye şu anlattığım ifadeleri düzgünce bakın görürsünüz bu iftiraları. Hepsi var orada. Ve yine peygamberlerden Yakup aleyhisselam haşa Allah'a baş kaldıran ve onu azarlayan biri olarak gösterilir. Yine Harun'un Tevrat'a göre altın buzağı putunu yapıp ona tapılmasını emreden birisi de iftira ederler. Yine Bayut'un, Bayut Aleyhisselam'ın Uriya adlı bir komutanının hanımıyla ile zina eden, ondan gayrimeşhur çocuk sahibi olan ve onunla evlenmek için kocası Uriya'ya komplo kurarak öldürten bir zorba olarak takdim edilir ki, bunun filmi de yapıldı. Ve Süleyman Aleyhisselam'ın hanımlarından putperest olanlarının oyuna gelerek, puta tapan biri sorarak gösterirler. Bu tür bir tahrif yönteminin farklı bir biçimi de günümüz İslam toplumu arasında revaçta olduğunu görmekteyiz kardeşlerim. Belki peygamberlerine Yahudileşen İsrailoğulları gibi doğrudan iftira etmiyorlar lakin hayatlarıyla ve davranışlarıyla ve ne de duygu ve düşünceleriyle peygamberleri hatırlatan örnek bulabiliyorlar. Aksine örneği unutturuyorlar. Bugün alimim diye öne çıkan insanlara bakın dinin özünü değiştirip peygamberin hatırasını ne yapıyorlar? Tahrif ediyorlar. Kimi cübbeye almış, kimi sarıya almış, doğru mu? Kimi şalvara almış, kimi eline tesli hem de 99 almış veya daha da büyüklerini almış ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, yaşamını ne yapmışlar? Hep tahrif etmişlerdir. Ve öyle hale getirmişlerdir ki bugün Peygamberleri manen öldürmüşlerdir. Bugün Allah'ın aleyhissalatü vesselam doğal haliyle yaşadığı o günkü haliyle aramıza gelse kaç tanemiz tanıyacak halde kardeşler? Sahabe bugün aramıza gelse ona harfiyen uymaya çalışan kaç tanesi sahabeyi tanır veya herhalde onların yaşantısına deli verir değil mi? Çünkü öyle değişmişiz ki öyle İslam anlayışımız ve hayat tarzımız, yaşantımız değişmiş ki, aynen Yahudi ve Hristiyanların dinlerini değiştirdikleri gibi, bizler de ne yapmışız? Dinimizi değiştirmişiz. İnandığımız gibi yaşama değil, ne yapmışız? Yaşadığımız gibi inanmaya başlamışız. Her sene artık dinimiz değişiyor, biliyor musunuz? Giyimde, kuşamda, konuşmada, hayata bakışta, çocuk terbiyesinde, aile eğitiminde hatta eş seçiminde bile geçmişte bir kadın bir erkek evlendiğinde mihli ne oluyor belki bir Kur'an'ın ayeti olabiliyordu değil mi evi arabası işi aramıyor muydu kardeşler he evlilikte aranıyor muydu bugün ilk sorulan ne sigortalı bir işte misin evin var mı araban var mı Böyle e, ortamın güzel mi? Yani bunlara bakıyor. Ayrı ineceğim mi? Arabalayı da şimdi. Ayrı indiğinde şey yapabileceksin mi? Bu da bitmedi. Düğünde şunları yapacaksın mı? Evimi şöyle döşeyeceksin mi? Bakın nelerimiz değişmiş böyle. Ne kadar tahrif olmuş değil mi? Allah hepimize hayır versin. Tahrif sadece inançta değil tamamen yaşantıda da ne yapmış? Gündeme gelmiş. Evet. evet kardeşlerim bugün bizim tahrife düşmemiz tamamen meme nazımcıkla veyahut illa sızlıkla gündeme gelmiştir. Tevrat'ın tahrifinden ve korunamamasının asıl temeldeki sebebi nedir biliyor musunuz kardeşler? Allah Azze ve Celle Tevrat'ı ve İncil'i koruyacağını taahhüt ne yapmamış? etmemiş ve bunu Beni İsrail alimlerine vermiş ve onlardan ne yapmıştır? Bir ahit almıştır. Ama ne yazık ki Allah Azze ve Celle'nin Tevrat'ı koruma işini kendilerine emanet ettiği İsrail oğulları alimleri Allah'tan korkmayıp emaneti ihanet etmişlerdir. Görevlerini yerine getirmemişler. Allah'ın inceldiğiyle hükmetmemişler ve dolayısıyla Allah'ın hükümleri ve o hükümlerin içinde aldığı vahiyde ne yapılmıştır? Unutulmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hükümetini okudunuz mu? Duvarlarında asıl olan var mı? Tekrar okumanızı tavsiye ederim kardeşlerim. Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ümmetine bir şeyi vasiyet etmiş. O O vasiyet neydi? Ashabından bize ve kıyamete kadar girecek bir vasiyet var. Benden duyduğunuz bir emir bir nehi olsa bunu ne yapın? Aktarın diyor. Sahabe bu emri alınca anında hayatına geçirmiş mi? Mekke, Medine boşalmış. Hala Çorum tarafında bile dört tane sahabe mezarı var biliyor musunuz? Diyarbakır'a gidin, şuraya gidin, buraya gidin ve araştırmacılar sahabe mezarlarını çıkartıyorlar. Ya da kadar gelmiş bir şey mi? Misal yani. Daha e, mesela geçenlerde Muhammed Kutubu'nun bir kitabını okumuştum. Afrika'da balta girmemiş ormanlara sahabenin davete tedliğe gittiğini yazıyor. Yani onu da bulanlar şu misyoner faaliyetlerini yapan Hristiyanlar çıkarmışlar. Ve bir kabile buluyorlar kardeşte, Balta girmedik ormanlarda insanların namaz kıldığını görmüşler. Şaşırmışlar. Ee, nereden öğrendiniz diye araştırdıklarında ormanın içine gidip büyük bir mezarı göstermişler. İşte onla alakalı birçok şeyler anlatmışlar. Şunu biliyor musunuz? Sahabeler bu emri yerine ne yapmış? Getirmiş. Biz de aynı emaneti ne yapma? Getirmek zorundayız. Ama bu Onlarla bizim aramızdaki fark yani Yahudi ve Hristiyanlarda Allah bu vahyi indirdiğini ben koruyacağım diyor. Ama onlara bu ahdi ne yaptınız? Vermiyor kardeşler. Hristiyanlara baktığımızda biz Hristiyanız diyenlerden de kesin söz almıştık. Ama onlar da kendilerine zikredilenin ne yaptılar? Tam tersini yok. Bu sebepler kıyamete kadar aralarına düşmanlık ve kin yaydık diyor. Maile 14'te. Evet kardeşler bu da Hristiyanların alimlerinin yani rahiplerinin Allah'a verdiği ahdi yerine getirmediklerini gösteriyor. İlk Hristiyanlar da Yahudilerin amansız takipleri ve işkenceleri karşısında darmadağınık oldular. Hazreti Meryem diye bir film oldu. Bugün sohbetler film karıştırdık seyrettiniz mi Meryem filmine? Bakın burada hemen hemen gerçeğe yakın bir film çevirmişler. Ee, orada Hristiyanlara yani İsa Aleyhisselam'ın getirdiğine iman edenlere, Yahudi hahamlara ne yapıyorlar? Çok ağır işkencelerde bulunmuşlardır. Ve bu işkenceler karşısında direkt tahrip başlamış kardeşler. Allah tarafından İsa'ya vahyedilen İncil'i muhafaza edememişler ve miladi 3. asrın başlarında Roma İmparatoru Konstantin'in Hristiyan meyilinden sonra Hristiyanlığa biraz daha atlamışlar ve o zaman İncil'i yazmaya teşebbüs etmişler. Ve bunun neticesinde de birbirini tutmayan yüzlerce İncil gündeme gelmiş. Yani bugün Hristiyanlar dinlerini savunuyorlar ya aha bu savundukları dinin yazılan kitabı Ta İsa Aleyhisselam'dan ne kadar sorma olmuş. Ve İsa'nın yolundan çıkan, Allah'ın verdiği sözde durmayan Hristiyanlar, böylece iktilafa düşmüş, ayrı dinlermiş gibi mezheplere bölünmüş, asıllarca birbirleriyle dikmişlerdir. Gelin şimdi bizim versiyona bakalım. Bir namaz meselesi, maide altıyı biliyorsunuz değil mi? Yolda, kadınlara dokanmışsanız, Yoldan gelmişseniz ne yapın? Elleri bir sektöre kadar yıkayın, kafayı meşk edin. Abdest ayetini biliyorsunuz değil mi? Gelin şimdi bunun hükümlerine. Hanefi fıkı çıkmış mı? Şafi fıkı, Maliki, Hanbeli, Şia, daha ismini sayamayacağım bir sürü fıkı. Bir ayette hem de kofkode dört tane büyük imam olarak kabul ettiğimiz Ebu Hanife, Allah kendisinden razı olsun. İmam-ı İmam Malik, Ahmet bunların bile ihtilafı var mı? Şu ümmetin ne hale geldiğine bir bakın kardeşler. Allah ihtilaf ettiğinizi Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine götürün diyor. Allah'ın ahiret dinine iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda nedir? Daha hayırlıdır diyor. Ama bugün aynen Yahudi ve Hristiyanlar'da olduğu kargaşa gibi bizde de başta oldu. değil bizde de oldu. Hristiyanların birbirini sevmeyenleri neden sevmediklerini biliyor musunuz? Ortodoks, Katolik, Protestan, öbürü neydi? Bir tane daha var. Bu Avrupa'da bir Rönesans devri oldu hatırlıyor musunuz? Okudunuz mu hiç? Orada birçok savaşlar oldu. Bu savaşların altında ne vardı kardeşler? Meslek çatışması vardı. Aynısı bizde de yok mu? Dört mezhebe inanmayan kafirdir. Dört mezhebin dışında bir şeye bakan mezhepsizdir. İşte şöyledir, bunlar söyledi dinsizdir. ve bizden de birisi çıktı daha bu günlerde. İstanbul'da oturan birisi herhalde Masar Oşko'na yakın oturuyor. Tamarhane var ya. Herhalde oradan esinlendi o da. Dört mezhebe inanmayan dört mezhebi Allah levh-i mahfuzda yazdı. Herhalde ona da vahiy gelmeye başladı. Ve dört mezhebe inanmayan e, işte ehli sünnetten değildir gibi e, bazı ifadelerde bulunmaya başladılar. Yani demek ki bu tahrif her zaman olacak ve olmaya da ne yapacak? Devam edecek. Ama tahrifin İslam'a verdiği zarar, inanın kafirin verdiği zarardan çok çok daha nedir? Fazla. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayrılmasın kardeşler düşünün. Hadi karşı taraf böyle söz söylese önemli değil ama güya Selef'im veya Fıran Sünnet'ten amel ediyorum diyen bir insanın da dört mezhep haftır. Allah lef muhafızda yazılıdır. Sözü yani eshefle hızlanması gerekir. Ben zannedersem Mazhar Osman'dan etkilendiği inancındayım. Oraya yakın oturdukları için herhalde etkilendiler. Evet. Bakın İsa Aleyhisselam'ın yaptığı tebliğatın tek bir İncil'de bulunması gerekirdi. Kilisenin ve Roma Devleti'nin de bununla ne yapması? Aman etmesi gerekirdi. Fakat onlar ne yapmışlardır? Birçok sipariş vermişler, İncil yazdırmışlar ve onları toplamışlar. Demişler ki en doğru olanlar işte şunlar şunlar bunlar nedir? Martta, Martos, Luka dedikleri veya Luhanna İncil'i dedikleri İncil'i seçmişler. Fakat bunlar arasında da korkunç neler vardır? İhtilaflar vardır. Evet. İslam'ı tahrif çabalarına baktıklarına ise kardeşlerim, tarihte Yahudi din adamları ve hahamları kutsal kitap olan Tevrat üzerinde nasıl oynamışlarsa bugün de korumasız kalmış ülkelerde durum aynıdır. Günümüzde de Son kitap olan Kur'an üzerinde benzer tahrifatlar tasıtlı ve yanlış yorumlarla yapılmaktadır. Ve din sahipsiz kalınca bütün işler ne oldu? Resmi kurum ve kuruluşlara devredildi. Türkiye'de din deyince aklımıza ne geliyor kardeşler? Ne vardı? Cinayet işleri başkan şey Diyanet işleri başkanlığı var. Din ve ayet. Vatandaşın kadın olsun erkek olsun birisinin kafası bir şeye takıldığında kime soruyor yani? Diyanetten. Diyanetten aldığı cevap ne oluyor? Ayet hadis gibi insanlara ne yapılıyor? Empoze ediliyor. Ve insanların Müslümanların bulunduğu yerlerde açılan ibadet hanelerde oranın atadığı resmi görevler ne yapıyor? Yani kendi sözlüklerine göre kıldırgaçlar görev yapıyor. Kıldırıyor kaçıyor adamı. Hemen cami tutuyor. Ve insanlar da onları ne yapıyor? Alim statüsüne koyuyorlar ve insanlar dinlerinde ne yapılıyor? bir şekilde, otoriter şekilde yozlaştırılıyor. Sonra camiler açık kardeşim. Senin İslamına karışan da var. İfadeler var mı? Ne zaman açık? ramazanlarda sonuna kadar açık halkın tamamının hemen hemen oralara gittiğini teravih kıldığını bol bol bidat ve birçok şeyleri ne yaptığını istediğini görürsünüz. ama geçmişe bakın Allah-u Sallahu Aleyhi Vesselam'ın meclisi insanları eğitme ortamı değil miydi kardeşler her türlü şey orada konuşulmaz mıydı akide anlatılmaz mıydı biz bugün bir dernek adı altında gelip de şurada bir sohbet edeceğimize Allah'ın evinde yapsak daha hayırlı değil mi bu? Ve daha çok insana hitap edemez miyiz? Ve daha çok insan dinini öğrenmez mi? İşte nasıl Yahudiler havralarında, Hristiyanlar kiliselerinde ise Müslümanlar da ibadetlerini camilere ne yaptılar, kışkırdılar ve oraları da ne yaptılar? Teşkilatlara bağladılar. En büyük tahriften bir tanesi budur. Ve otoritenin izin vermediği hiç kimse oralarda gelip ne bir sohbet edebilir, ne vaiz yapabilir, ne de otoritenin izin vermediği bir mesele insanlara ne yapabilir? Anlatabilir. İşte böyle böyle kardeşlerim insanlara ayetler unutturuldu. Ayetlerin için tahrif edildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı, sünneti kendi istedikleri bir şekle, bir kal kalıba sokuldu. Tahrif kelimesinin sohbete başlarken söylediğim manayı anladınız mı? Şu kağıttı değil mi? Bu kağıdı ne yaptılar? Değişik şekillere soktular. Sünneti de ne yaptılar? İstedikleri konuma ne yaptılar? Soktular ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın belki de hiç yaşamadığı, yapmadığı şeyleri Yapmış gibi insanlara ne yaptılar? Empoze ettiler. Ve öyle hale geldi ki bugün bir film çevirdiler Allah Azze ve Celle'nin 99 ismini hep kötü adamlara verdiler. Zina eden, öldüren, gast eden, her türlü kan döken. Ve bir film çevirdiler. Nerede alim hoca varsa tecavüz eden, faiz yiyen, insanların içinde kara borsuya şey yapar. yani Toplumun gözünde de Müslüman'ı ne yaptılar? Erittiler. Ve öyle hale geldi ki bugün din garipleşti. Din garip kalırsa kardeşler düşman tarafından bidattı, hurafeydi, ıslali attı, şirk unsurları altın devrini yaşar. Bugün danslık oynatan bir televizyon kanalı, Ramazan geldiğinde ne yapıyor? Hoca efendiler oynatıyor, ellerine tefe alıyor dıngırı, dıngırı, dıngırı bir şeyler söylüyorlar. Yani ha orada bir başkası söylemiş, ha orada bir başkası söylemiş Ve bunu insanlar din adına ne yapıyorlar? Dinleyip ağlıyorlar. Dinimiz bu değil kardeşler. Ve garip bırakılan bu din bu şekilde de otoritece saldırılması ve inanıyorum diyen bir insanın da Kur'an ve sünnetine sahip çıkmaması tamamen dinin yozlaşmasına ne yapmıştır? Sıdık. Olmuştur. Ama Allah'a hamd ki Rabbim subhanahu ve teala bu vahyi ne yapacak? Koruyacağını vaat etmiş. Ve kıyamete kadar hak topluluğun olacağını ne yapmıştır? Söylemiştir. Ve kıyamete kadar hak topluluğun olacağını yoldan çıkmış sattımların asla zarar veremeyeceğini söylemiştir. Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın Musa Aleyhisselam'ın ümmetinin Tevrat'a yaptığının benzerini Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti de Kur'an'a yapmıştır. Onu taşıması ve iki ayaklı Kur'an olması gerekenler Allah'tan değil de yöneticilerden korktuğu için görevlerini ihmal etmişlerdir. Toplum içinde hükmedilmek için indirilen ayetler para karşılığı ölülere okunmaya, muhtalar yazılmaya veyahut Anmak günlerinde bilmem ne yapılmaya başlanmıştır. Ümmeti Muhammed, ümmeti Musa gibi Yahudleşme temayülüne girmiş. Belki Tevrat gibi tahrif edilmedi kitabımız kardeşler ama Allah tarafından Tevratın korunması İsrailoğlu alimlerine tevdi edilmiş. Fakat Allah hamdolsun ki bu ümmetin alimlerine bu vahiy bırakılmamış. Bırakılsaydı Aynı tahrifat ne yapardı? Misliyle bizde de gündeme gelirdi. Allah Azze ve Celle hamdolsun ki bu zikri biz indirdik elbette biz koruyacağız. Ayetini indirmiş. Allah hamdolsun. Bakın şimdi tekrar kavram olarak tahrife şöyle bir dönecek olursak İsrailoğulları Tevrat'ı tahrif, geri dönme yolu değiştirme, yoldan çıkma bozma, eğilme aya kayma anlamına gelen şekillerde değiştirmişlerdir. Bunu da e, mesela birkaç örnek vereyim. Bakara 75'te Allah'ın kelamını tahrif ettiler. Kökünden bozup değiştirdiler diyor. Tahrifin bu çeşidini Yahudilerde sık sık görüyoruz. Bakın mesela Allah Resulü Sallallahu ve gelip bizi dinle diyorlar. Hemen arkasından da ne diyorlardı? dinlemez olacak gibi hakaret ifadesini ekleyebiliyorlardı. Veya bizi gözet, kovla manasına gelen raina ifadesini dillerini ayın harfinde kırarak çobanımız anlamında raina'ya çeviriyorlardı. Hunta yani ya Rabbi bizi affet demeleri gerekirken buğday anlamına gelen hunta dedikleri de bu örneklerin arasında görebilirsiniz. Bunları tek tek ayetleri, hadisleri yerlerini yazdım kardeşler. Peygamberimiz döneminde Yahudi, Medine Yahudileri de bu tahrifi gündelik hayatlarında yapıyorlardı. Bakın e, en basit böyle hatırlayacağınız meselelerde en yakın Bukhari'de bulursunuz. Ayşe bir gün yahudileri çok kızıyor. Yahudi e, birisi geliyor Essalamu Aleyküm diyerek geçiyor. Hatırladınız mı bu olayı? Yani orada ne yapıyor? Essalamu diyeceğine ne diyor? Esselamu. Yani Allah'ın selamı, güven üzerine olsun diyeceğine Sam yani ölüm kelimesini anarak ne diyor? Esselamu Aleyküm, kahrol, ölüm üzerine olsun kelimesini ne yapmışlardır? Kullanmışlardır. Yani bu kadar tarife giren insanlardır kardeşlerim. Bizim de çok çok dikkat etmemiz gerekir. Ve bunların tahrişlerine sokulmamamız gerekir. De ki ben de yalnızca sizin gibi bir insanın ayetindeki innema daki ma'ya olumsuz anlam vererek ayeti de ki ben sizler gibi sıradan bir insan değilim gibi tam tersi gibi bir manayla da tahriş etmişlerdir. İlginç olan şudur ki kardeşler Kur'an'ın anlamında bu açık tahrifi yapanlar peygamberi yüceltme anına bu cinayet Yahudiler bir de tedbir yoluyla yani tamamen değiştirerek tahrif etmişlerdir. O da Bakara 59 ve 162. ayetlerde görürsünüz. Bu tip tahrif Kur'an'da görülmez ancak aynı tip tipte tahrif hadis kirliyatlarında çokça görmemiş Mümkün. Yani onlar kelamı kendilerine söylenmeyen bir lafızdan değiştirdiler diyor Araf 162'de. Evet. Bir de gizleme yoluyla tahrif vardır kardeşler. Bu da İsrailoğulları Musa'ya indirilen kitabın toğunu gizliyorlardı. Bu hali edette. Kitaptaki delilleri ve hidayeti gizliyorlardı. İşte Bakara 159-174'te. Kitap ehlinin gizlediği ilahi bilgiden birçok şeyi Kur'an açıklıyordu Mayıs'ta 15'te. Bugün Muhammed Ümmettin'in alimleri gizliyor mu, gizlemiyor mu? Gizliyor. Mesela, e, belki ameli meselelerde çok çok tartışma oluyor da, itikadi bir meselede Ankara dışında bir yerde, e, Münazara diyelim, tartışma değil de bir ortam oldu sohbetten sonra. Genç bir arkadaştı. Meğer o bölgenin müftüsüymüş kardeşler. Benim geleceğimi duyunca müftüyü de oradan birinin babası getirmiş. Sohbet boyunca hiç sesini çıkarmadı. Sohbet sonu benimle tartıştı. Ve işin sıfata çekti meseleyi. Kendi gücünü kendi kazdı. Ben de ee, dedim ki daha kitaplarınızdan haberiniz yok. Yani bir hıkıl ekberde bakın bu ifadeleri şöyle şöyle görürsünüz dediğimde getir dedim. Evde de hıkıl ekber varmış. Getirdim. Lan arıyorum, arıyorum, arıyorum ifadeler yok. Çok ararsın dedi. Biz onları çıkarttık dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Basılan akide kitabından dahi adamlar ne yapıyorlar? Kendilerinin akidesini Kötü gösterecek ifadeleri ne yapmışlar? Çıkarmışlar. Yani sen açıp da ya bu bizim akidemiz. Yani Ebu Hanife bunu yazmış ve ehl-i dediğinde yani ne öğrenecek ifadeyi bulamıyorsun kardeş. Böyle gizleme yoluna ne yapmışlar? Gitmişler. Bir de unutma yoluyla tahrif vardır ki kendilerine gönderilen vahiyle hükmetmeyip onu unutulmaya terk ediyorlardı. Bu da May'de 13'te görürsünüz. Ve uydurma yoluyla, uydurdukları yalanları da tefsirleri bir müddet sonra kitabın metnine ilave ediyorlar. Sonraki kuşaklar onu kitabın metninden zahmet ediyorlardı. Her tahrif, tahliti yani karıştırmayı da beraberinde getiriyordu. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Ali İmran 71'de dediği gibi ehli kitap niçin hakkı batıla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz yıkıyorsun? Aynı tip tahrifi Müslümanlar da kendi şeriatlarında yaptılar arkadaşlar. Aynı hadis uydurmacılığı bunun en tipik örneklerinden bir tanesidir. Allah'ın koyduğu haramlarla yetinmeyip uydurma hadislerle birçok şeylerde ne yaptılar? E, ortaya soktular. Hatta Salman Rüştü, Turan Dursun gibi inanca zarar veren Birçok insanlarda ne yapmışlardır? Çıkmışlardır. Yine nasih ve mensukta, inkarda, tevilde birçok insan çıkmış, inkar etmişlerdir. Hatta bugün mesela yaşamış olduğumuz toplumda dahi e, nasih ve mensuk kabul etmeyen o kadar çok insan var ki. Bunlardan bir tanesi Said Simsek'ti. E, Konya Sertut'ta da hala profesördür bu adam. Diyanet İslerinin orada bir sempozum oldu. Nasif ve mensuh meselesini istediler. Ben hocaya dedim ki Kur'an'da nasif ve mensuhu anlattığınız kadarıyla dedim. Kabul etmiyorsunuz ve diyorsunuz ki Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu bir ayeti yani hükmünü kaldırmaz. Unutturmaz ve bunu değiştirmez diyorsunuz. Yani bu Allah'a bir eksikliktir. İlminden şüphe duymaktır diyorsunuz. Evet aynen böyle diyorum dedim. E siz böyle düşünebilirsiniz ama siz dini sahibi değilsiniz ki. Şimdi ben buradaki ayetleri nasıl anlayacağım dedim? Mesela bir içkinin haramlılığının aşamalarını biliyor musunuz kardeşler? Bir Bakara 219'u okuyun haram diyor mu? Yani fayda da vardır. Fırada var ki. Nisa 43 okuduğunda sarhoşken yaklaşma diyor. İçme diyor mu burada? Ama maide 90-91'de ne yapıyor? Kesin hükmünü veriyor. Şimdi bunları nasıl izah edersiniz dedim misal. Ya dedi bir adam yeni iman etmişse içki de içiyorsa ya ona içme demezsin bak bunda faydada zarar da var dersin. Sarhoş mu gördün? Ya ayıkana kadar namaz kılma Ne diyeceğini bilmiyorum dersin. Ha sonra artık iyice şuurlandı mı ya bak bu şeytanın işi bunu tamamen Mustafa terk et dersin diyor yani adamlar peygamberin yerine yani şarenin yerine Allah'ın yerine istedikleri gibi konuşma hakkını ne yapıyorlar? buluyorlar. Bu tahripin nereden geldiğini anlıyor musunuz? Kardeşler. Aynı Yahudiler Hristiyanlar gibi yani hahamları, rahipleri gibi kendilerini Allah'ın ayetlerinde söz sahibi zannediyorlar. Ve bugün kime sorarsanız sorun Kur'an'ın bir ayetinin kaç manası var derler. Bunun 50-60 manası vardır. Hangisine inanırsan inan derler değil mi? ki Allah içme diyorsa bunun ikinci manası içtir kardeşler. Hiç üçüncüye gitmeye gerek var mı? Maalesef Müslümanlar dinlerini tamamen ee, lakayt alarak ne yapmışlardır? Tahrifede zemin oluşturmuşlardır. Bugün bakın Bahailik, kadiyanilik, hurufilik, hele ebcek, cifir almış başını yürümüş mü? Ebcek'in Cifir'in ne olduğunu bilen var mı? risale okuyan bir kardeşimiz vardı. değil misiniz? Ayet yazarsınız veya hadis, onun harflerini toplayıp ona ne yapma? Tarih düşme. İşte şu tarihte kıyamet kopacak. Şu tarihte şöyle olacak, şu tarihte böyle olacak. Allah kaybı gizlememiş mi? İbn Abbas'tan gelen nakilde kardeşlerim, kim yıldızı bakar ki hanette bulunur, evcik yapar, ciftirle uğraşırsa İslam'da manası yoktur. Ve evet, bakın, evet. Yine mesela yakın tarihte bir on birisi çıkmıştı bir manyak, hatırlıyor musunuz? Hep ayetleri bir on dokuza böyle, kim bu edepsizlik sen şey, mi, bir şey miydi? edip de Öyle birisi. Bir de o geldi geçti. Hatta bunun yazdığı Kur'an benim e, evde var. İsterseniz bir diyeyim, numunelik olarak size getirebilirim. Surelerin hiç biliyor musunuz? Okudunuz mu onu? Yemek suresi, Arı suresi, Çalışma suresi, işte Uzay suresi, ne bileyim e, aklınıza yani o kadar saçma sapan İnek Suresi böyle kendine göre birçok sureler koymuş ve ayetleri öyle tahrif etmiş ki herhalde şeytan bile bu adamlardan kaçar. Yani beni bunları kandırdım der yani. Ve bu İskender Alamakoğlu dediğimiz inşanlar, taraftarları aynı devlet alimi, tapuk ulaması gibi belanlar olmuşlardı. Birçok ayetleri ne yapmışlardır? Uydurmuşlardır. Evet kardeşler, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Tahrifin belası çoktur. Yahudi ve Hristiyanları taklit etme hastalığı, biz Müslümanları da umumen diyoruz, hak dini tahrife tamamen ne yapmış? Götürmüş. Hristiyan ve Yahudiler, dinlerini daha çok ekonomik sebepten, dünyayı şemelerinden, ve dini geçimlerine alet etmekten dolayı tahrik etmişlerdir. Bizde de ne olmuş? Aynı şey Yahudiler gibi altına tapma, Hristiyanlar gibi Batılılar gibi kapitalizmin kapitalizmin, kapitalizmin, e, kapitalizmin sömürü çarplarını çevirme, onlara benzemek olduğu gibi hak dine de aynen onlar gibi tahrife sebep olmuşlar. Ve öyle hale gelmiş ki Allah Azze ve Celle'nin kitabında Febu dediği gibi o Yahudi hahamlarının Hristiyan rahiplerinin insanların mallarını haksız yere yedikleri gibi ne yapmışlar? Müslümanlar da aynı noktaya gitmişlerdir. Batıl yollarla insanların mallarını yiyenler bazı din bilgileridir ve bu iş için bu vasıflarından da ne yapmışlardır? Yararlanmışlardır. Ve bu yollarla insanların mallarını yemeleri, onları aynı zamanda Allah'ın yolundan da ne yapmışlardır? Uzaklaştırmışlardır. Bugün, e, şeyhlerin hacca giderken, kaç kişinin hacca, yerine hacca gittiğini, kaç kişinin yerine ümrüye gittiğini biliyor musunuz? Baktınız mı sağınıza, solunuza? Mesela Mevlana Celaleddin rumi Mesnevisinde, Elinde çıkısı, yola düşmüş bir adam görüyor. Nereye gidiyorsun diyor? Kabe'ye gidiyor diyor hacca. Ne yapacaksın? Kabe'yi tavaf edeceğim Ne var yanında diyor? İşte şu kadar altın. Sen diyor onları bana ver, etrafımda diyor yedi kere tavaf et, hacca gitmişti gibi diyor. Bakın bunu Memdan'ı Celalettin er Rumi'nin kitabında görebilirsiniz iftira Daha bu en başta anlattığım bir ifade. Ve bunu birçok tasavvuf kitabında ne yaparsınız? Görürsünüz, ha bugün canlı olarak aynısını da bütün tasavvuflarda da ne yapabilirsiniz, şeflerinde görebilirsiniz. Mallarını yiyerek ne yapmışlardır? tarif etmişlerdir. Yani bu yoldan malını kaybeden insan yolunu da ne yapmış? Sapıtmış. Din adamlarının bu yola girmelerine sebep hep maddi ihtiraçtır. Altın ve gümüş. Yani para biriktirme arzusudur. Nurcuların bugün 19-20'ye ayrıldığını biliyor musunuz? Kola. Neden ayrıldıklarını biliyor musunuz kardeşler? Heh? Para. Aynı şeyi okuyorlar. Okuduklarında bir farklılık var mı? Bir okuyucu oluyor, bir yazıcı oluyor, biri bilmem ne oluyor, biri bilmem ne oluyor, neyse. Ama korkunç bir aralarında ne var? Bir para trafiği var. Evleri var. Ve bunlar da hep nedir? Abiler, abiler, öbürlük ben de abi olacağım, öbürlük ben de abla olacağım. Ve neticede met zehra, met ayrı oluyor, zehra ayrı oluyor. Ve o yazıcı oluyor, o okuyucu, onu oluyor? Falan oluyor, filan oluyor. Ve tamamen altında yatan nedir? Davetteki şey değil. Paradaki, yani altın ve gümüşteki ihtilastır kardeşler. Eğer maksat hizmetse, Gidin doğudaki çocukları okutun. Fakir olan çocukları okutun. Bugün növcuların bir kolejine sen çocuğunu gönderebiliyor musun bedava? He? Niye anlıyor peki bu paralar? Yurt içi yurt dışı. Parasız bir tane çocuk okutuluyor mu? Onun için çok çok dikkat etmek gerekir. Hadis-i sizden öncekilerin yollarına karış karış Hatta onlar bir keler deliğine girse muhakkak siz arkasından gireceksiniz. Allah Resulü diyor ki Vesselam bu sözü söyleyince bu kureyle, onlar diyor ki Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Başka kim olacak gidiyor? Başka kim olacak gidiyor? Demek ki kazançta da aynısı insanlara ne yapılacak? Geçecek tarihin ve hurafeciliğin ikinci bir sebebi de kardeşler siyasal sebeptir. Bu da yine batıl zihniyetin yönetim anlayışlarını aynen alma, Allah'ın hükmü yerine batıl yönetimin her çeşit kurallarına mutlak bir şekilde uymakla. Mesela düşünün bugün kızlarımız üniversiteye giderken başlarını ne yapamıyorlar? He? Örtmesi yasak demiyorlar değil mi? Siz hiç rahip, rahibi okulu gördünüz mü? Hı? Ben gördüm, bizzat gittim bak. Niye yasak değil ya? Bunlar da milli eğitime bağlı biliyor musunuz? Orada vallahi Müslüman kadından, Müslüman genç kızdan çok daha güzel kapanıyorlar. Aynen bone gibi şöyle işlerine, şöyle bir de e, aşağı kadar inen bir acayip bir elbiseleri var. Sadece şu yüzünün şu kısmını görüyorsunuz. Elbiseleri bol bol ve alt etekleri ayaklarını bile koyun, görmeniz mümkün değil kardeşler. Neredeyse Müslüman dersiniz yolda yürüyecek yani bu kadar uygun bir giysileri var ve okulda rahip okulunda giyiniyorlar peki neden bir imam hatipte bir öğrenci başını örtemiyor niye bir üniversitede örtemiyor bu da bakın tahrifin başka bir yoludur siyasi sebeplerle ne yapıyorlar müslümanların dinlerini tahrif etme yoluna gidiyorlar bunlardan bir tanesi çıkıyor üniversitede başörtüsü tefarattandır deyip atı veriyor. başörtüsü ne oluyor Tahrip oluyor. Yani örtsen de olur, örtmesen de olur. Kapının ağzına kadar Müslüman olarak gel. Ya içeride ilim öğreneceksin. İlim İslamdan önce gelir. Bak çabes olacaksın, örümcek kafalı olmayacaksın. çıkar bunu koy. İçeride iyice kafana güzel şeyler doldur. Sonra gel, kaçmasına hemen ört. Bu, biz niyet olmaz. Ee, evet. yine İstaliyatlan tahrip gündeme gelmiş ve bunda da dedik ki tamamen e, hadis kaynaklarında bunu çok yapmışlar ve ayetlerin tersirinde birçok israiliyat e, getirerek e, ne yapmışlardı? Tahrife yönelmişlerdir. Bari bir de bir rivayet var, hatırlar mısınız? Allah Resulü'nün Resulü bir gün vaaz verirken, sohbet yani ederken Ömer, Yahudilerin elinden birkaç tane Tevrat'tan e, emirler bulunan sayfeler getiriyor ve ''Ey Allah'ın Resulü müsaade edersen Allah'ın ayetlerinden bir şeyler okuyalım.'' diyor. Hatırladınız mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri kıpkırmızı oluyor ve boyun damarları şişiyor. Ömer bunu görünce hemen diş ''Vallahi diyor biz Allah'ı ı Rabb, din İslam ve seni bak gördük.'' deyince Allah Resulü ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? ''Vallahi diyor kardeşim Musa aranızda olsa.'' ve benim getirdiğim şuna iman etme amel etmese o bile yoldan çıkmış çapkınlardan olur diyor. Bugün bizim İsraviyat'a yani Tevrat'a buna niye ihtiyacımız var ki kardeşler? Bize Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti ne yapar? Yeter. Ve bize İsraviyat'tan geldiğinde e, İslam'da takınılacağımız bir tavır var. ve Vesselam ne diyor? Ne tasdikleyin, ne de yalan. Doğru çıkarsa yalanlamamış olursunuz. Yalan çıkarsa zaten tasdiklememiş olursunuz diyor. Bugün mesela Darwin teorisini biliyor musunuz? Yahudilerin bir efsanesidir, bir islahiyatıdır, uydurmasıdır. Neye karşılık bunu uydurmuşlardır kardeşler? Kuranda insanlık tarihi Adem'den başlıyor değil mi? Sonra Havva anımız. Peki bunlar ne yapar? Sırf Kur'an'daki bu insanlık tarihini baltalamak, tahrif etmek için ne yapmışlardır? Darwin teorisini uydurmuşlardır. Yani bu da tahrifin daha değişik bir şeyidir. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ee, çağdaş İsraaliyata baktığımızda bugün e, öyle hale gelmiş ki Yunan felsefesinin de içine girmesiyle bu e, tamamen insanlar dinde tahrife uğratılmış. İnsanın tahrifi yapılmış. Fiziğiyle, metafiziğiyle tahrife girmiş. Kitle iletişim araçlarıyla, duygu ve düşünceleriyle ve bir Müslüman gencin geleceğe bakışı, bir annenin, bir babanın geleceğe bakışı, yarına bakışı tamamen tahrif edilmiş. Yine olayların tahrifi olmuş. Ayette ve hadiste bildirilen olaylar Öyle bir tahrife uğramış ki günümüzde tamamen İsra'lı yaptakiler yayılmış. Hak olarak anlatılanlar ne yapılmamış öğretilmemiştir. Yine tabiatın tahrifi yapılmış. Herhangi bir şey olsa tabiatana kızdı. Doğa dengesini bozdu. Fay hatları kırıldı. Birçok bu kelimelerle ne yapılmıştır? İslam'ın kelimeleri tahrife gidilmiş. Asıl yaratıcı göz edilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam deprem yılları olacak diyor biliyor musunuz? Bunlar ne diyor? Fay kırıldı. İşte değişik şöyle yapıldı, böyle yapıldı. Ne yapılıyor? Yani dinin kelimeleri tamamen ne yapılıyor? Unutturulmaya çalışılıyor. Yine kardeşlerim tahrip deyince hurafeci, hurafeci ve tahrif akımlarından hurufilik ebcedçilik ve cifircilik tevhid akidesini tamamen bulandırmış ve öyle hale getirmiştir ki bugün ağaca, ırmağa, ineğe yıldız'a, güneşe, ateşe yere, göğe bakarak insanlar birçok şeyler çıkarmaya başlamışlar ve bugün öyle hale gelmiş ki bu hurufilik ebcedçilik harften, rakamdan bir şeyler çıkarma ve insanların duyguları üzerine baskılar kurma. Bugün e, din adamlarının yerine revaç edilen insanlar kimler olmuş kardeşler? Hep sala bakan, müneccimler, cinciler e, veya başka ne diyorlar bunlara? E, bu tip insanlar ne oldu? Hep dinde revaç edilen insanlar oldu ve Müslümanların tevhid akidesini anlatan insanlarsa radikal, dinci veya da insanların kanını içen veyahut işte kafasını elini arkasını elinden domuz bağıyla bağlayan kafasını kesen kan içici olarak anlatılmaya başlandı. Öbür taraflarsa işte çağdaş, Müslüman bunlar veyahut teknolojiden de yararlanılarak çıplak, açık seçik, fahişe kılıklı insanlar Profesör adı altında satılmış bazı insanlarla televizyonlara çıkarıldı ve din adına bunlar insanlara ne yapıldı, empoze edildi. Hocam şöyle olsa ne olur, hocam böyle olsa ne olur. Karşında da e, üç dört tane açık kadın ve bunların yanında insanlara din anlatıldı. Veya bazı gecelerde çıkartılıp böyle kibar kibar konuşan, sürekli böyle dualarda bulunan bazı insanlar çıkarak İslam'ın ve İslam aleminin şeklini şemalini öğretsin bu olduğu insanlara ne yapılıyor? Öğretiliyor. Bu da başka bir tahriftir kardeşlerim. Ve 19. luk dedik. Bu da Amerika'da yaşamış Türk asıllı birisinin Raşid Halife adı altında bilgisayarda analiz ederek icat ettiği bir hastalığı piyasaya sürmüş ve hakikaten de birçok insan da buna ne yapmıştır? uymuş ve etkilermiş gitmişlerdir. Ve Sünneti bunlar şeytanın öğretisi olarak insanlara ne yapmışlardır? Empoze etmişlerdir ve Kur'an'ı alay etmişler. Kur'an'ın talebeleri diyerek insanlara da dinden ne yapmışlardır? Soğutmuşlardır. Hatta ben bunların birinin e, edepsiz yükselir namazını gördüm. Nasıl kırıyor biliyor musunuz? kıble, ne kıblesi canı, Allah'ın için her taraftadır. İstediği yönü durabiliyor. Akdest gerek yok. Veyahut e, böyle rekat sayıları var ya yok. Ayakta böyle hazır olda duruyor. Bir ayet okuyor kıyamla alakalı. Sonra böyle eğiliyor, rüküye gidiyor. Rüküyle alakalı bir ayet okuyor. Bir de secdeye gidiyor. Bir ayet okuyor. Tamam. Veyahut da bazen hiç kılmıyor. Neden kılmıyorsun diye sorduklarında görmedim de sorduklarını izledim. Biz ne konuşuyoruz ki diyor. Yani şurada yapmış olduğumuz bir sohbet Allah anmak değil mi? Bu da bir zikir, bu da bir namaz diyerek böyle Allah kelamı konuşuluyorsa namazda da kılma ihtiyacı ne yapmıyorlar? Duymuyorlar. Tahrifi görüyor musunuz kardeşler? Dinden soyutlanırsanız Herkes her okuduğunu anlar tipinde bakarsanız bir tarihte böyledir. Ve sohbetin başında da biraz adapte olun diye İskender Almakoğlu'ndan bir ayet okumuştum. Bu da e, kendisini Mehdi diye ilan etmiş. Sonra Peygamber ilan etmiştir. İnternet dünyasına girerseniz böylece bunun vahiylerini görebilirsiniz. Gülmek istiyorsanız veya ağlamak istiyorsanız. Televizyonu var. Nur TV diye. Misalet Nurları isimli bir de haşa Allah tarafından kitap indirildiğini iddia eden bir manyaktır. E, ayetlerinden size pasajlar okuyayım. Onlara aralarındaki anlaşmazlıklarını halletmelerini söyle. Hepsiyle ayrı ayrı toplantı pertibet. Demirel Erbakan Türkeş Fevzoğlu kullarımızdan toplan. Bugün öğleden sonra Sanayi Bakanlığına git. Soner'in sağ tarafında bana yardımcı kıldıklarından birini göreceğim. Ona bu satırları göster sana biat edecek. Beni defalarca gördün. Vaktiyle dayı beyin düştüğü hataya düşme. Beni defalarca gördün. Cibrili Muhammed kulumuzu kendini de gördün. Gördü ki sen uçtuğun zaman kimse senin uçtuğunu farkına varmıyor. Evet. Sen hakiki bir hazretsin. Bozoklu han bir velidin. Senin bir seyittir Sen de seyidsin. 12. imamsın. Son imamsın. Evet, şeytan senin voltajına dayanamaz. Dalga uzunluğu konusunu sana tekrar yazdıracağız. İşte bunun gibi abuk subuk cümleler birçok şeyler seçilmiş ve bu da Allah'tan kendisine ayet geldiğini söyleyen bir sapık bir fazlası. Evet. Sonuç, tahrif İslam ümmetinin yahutleşme tehlikesine en çok maruz kaldığı bir temayüdür. Ve öyle olmuşuz ki ahlakta ...sosyal yapıda ve siyasi yapıda tamamen tahrif olmuş durumdaysa. Buna da sebep kardeşlerim... ...İsrailoğullarını tahrife yönelten sebeplerin başında... ...kör taasif ve dünyevileşme vardı. Bu ümmetin tahrifinde de aynı bu iki unsur geliyor. Onlarda ne varmış? Kör taasif ve dünyaya yönelmez... İşte bu ümmetteki tarifin sebeplerinin en hası da bu iki tanesidir. Bu da biz Müslümanları ne yapmış, mahvetmiş, öyle hale getirmiş ki bugün bir İskender Almakoğlu çıkıyor, bir şeyler söylüyor. Ona kulak verenler çıkıyor mu? Bir edepsizlikler çıkıyor, ben Kur'an'ım diyor, şeyim, tercümanıyım diyor. Ve peygamber aleyhisselamın sözlerine şeytanın dörtüsü diyor değer buluyor mu? maalesef buluyor. Bir adam tutuyor, ben Allah'la görüştüm diyor herkes onu ne yapıyor? Tasdik ediyor. Allah azze ve celle bizleri her türlü şerden, kötülükten geri buluşsun. Anlattığımız doğrularla Rabbim subhanahu ve teala hepimize amel etmeyi nasip etsin. Tahrifin belası cidden çok büyük. Allah Azze ve Celle'ne bizlere tekta şuur isyan etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Hanike, Allahümme ve bihamdite eşveden la ilahe illa empe, estağfurullah ve turdurum. Elhamdülillahirrahmanirrahim.